Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillah. Nahmedu ve nesta'inu ve nestağfiru ve nestehdi. Ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyahate amalina. Men yehdillahu felamudille leh ve men yudlil felaha diye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdahu la şerike leh. Ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve rasuluhu. Ya eyyühellezine aminu attakullah hakkatukatihi ve la temutunne illa ve entül muslimun. يا ايها الناس اتقوا الله الذي تساءلون به الله İnna astaqal hadith kitabu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sallam, vashar al ha, vakkul muhdefetim bidat, vakkul bidatin dalalet, Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize selamet selam getirelim. İmam Müslim'in saygından. Kitab-ül İman'a devam ediyoruz. İki bab almıştık. Bugün inşallah üçüncü BAP'ı alacağız. bap Sual An erkan İslam Evet. Bab başlığımız babus Sual An erkan İslam Kale-l İman Muslim Rahimahullah ki biliyorsunuz bab başlığı kendisinden değildi. Nebevinin bu şekliyle Nebevi'nin kendisindendi. bab Sual an Erkanil İslam. Evet. Yakan alalım bab başlığını ve altındaki ilk hadisi. Gâlel İmâmul Nevevi rahmehullah Bab-ı Sualil Suali an Erkanil İslam. Sualin başında Elif Lan var. Bab-ı Suali Bab-ı Suali Elif Lan bab Suali an Erkanil İslami Evet. Gâlel <gülüyor> İmâmul şimdi, şimdi evet. Hatteseni Amrubu Muhammed İbni Bukeri'nin nakiti. Hattesena Haşim İbni El-Kasimi Ebu Nadir. <gülüyor> Hattesena Süleyman İbni Nuhireti. An Sabitin An Enes İbni sallallahu aleyhi ve sellem An şeyin Fekane yücibuna en yeci'el raculu min ehlil badiyeti el-aqilü Feyes'eluhu ve nahnu nesma'u. Fajâe raculun min ehlil bâdiyeti fekâle Ya Muhammedu etâna rüsûlke fe zâme lana enneke tez'umu ennallâhe erselke Kâle sadaka, kâle femen khalaqa as-semâe, kâle allâhu, kâle femen arda kâle allâhu, kâle وجعل فيها ما جعل قال الله قال فباللذي خلق السماء وخلق الأرض ونسب هذه الجبال الله أرسلك قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا خمس سلوات في يومنا وليلتنا قال صدقة قال فباللذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال Tabii oradaki ey biliyorsun soru hemzeli. Allahu Allah. Allahu emareke bıhada. Çalınam. Çalın. Vazam fi amwalına. Çalı. Cıdqa. Çalı. Fıbillezi Allahu emareke oradaki e' biliyorsun soru hemzeli. Allahu Allah. Allahu emareke bıhada. Çalınam. Çalı. Vazam rassulüe anna alina sorma şehr رمضانa fi senetine. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزم أمر رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا من استطاع من استطاع إليه سبيلا قال صدق قال ثم ول قال والذي بعثك بأث بالحق لا يزيد عليهن ولا ولا أنقص minhu'n şey ya da vel en kusu ya da o da olur o da ikisi de varit evet fakale en nebi sallallahu aleyhi ve sellem la in sadaqa la yedhulanna'l evet tercümesini okuyalım İslam'ın rükünlerini sual ba'u Bana Amr bin Muhammed bin Buker en nakit rivayet etti. Dedi ki, bize Haşim bin El-Kasim Ebu Nadr rivayet etti. Dedi ki, bize Süleyman bin El-Mughira sabitten o da Enes bin Malik'ten nakle rivayet dedi Şöyle, söyledi, Şöyle Enes şöyle demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir şey sormaktan neyi olmuştuk? Bundan dolayı çöl halkından aklı başına bir adam gelerek biz... Biz de dinlemek şartıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sual sorması çok hoşumuza giderdi. Tabi burada Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir şey sormaktan nehi olunmuştuk da bir iham var. Yani bir şey sormaktan nehi olunmuştuk derken sanki hani bir mesele var, bir şey var, onu sormaktan nehi olunmuştuk diye. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a soru sormaktan nehi olunmuştuk herhangi bir şeyi sormaktan neyi olunmuştuk yani yoksa buradaki özellikle bir şeyi sormaktan neyi olunmuştuk değil yani peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam'a soru sormaktan neyi olunmuştuk kastedilen o hani bir şey sormaktan neyi olunmuştuk derken sanki hani bir şey var o şeyi sormaktan neyi olunmuştuk gibi bir anlam çıkıyor tabi onu da neden böyle bir kelimesiyle ifade etmiş merhum e, şari çünkü şeyen diyor şeyenin başında eliflam yok He, he, umum diyoruz biz ona he, ondan dolayı yani bir yıham oluşmasın evet devam edelim derken çok halkından bir adam geldi ve ya Muhammed bize senin elçin geldi geldi de şöyle bir lakırt etti güya sen Allah'ın seni Peygamber gönderdiği iddiasını bulunuyor musun öyle mi dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet doğru söylemiş buyurdu Ozan şu halde gökyüzünü yaratan kimdir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tır buyurdu. Adam ya yeri kim yaratmıştır dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah cevabını verdi. Adam peki şu dağları kim dikti ve onlarda her ne yarattıysa kim yarattı diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine Allah buyurdu. Adam öyleyse gök gökyüzünü ve yeri yaratan şu dağları diken Allah aşkına seni Allah mı gönderdi dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu. Adam, hem senin elçin bize günümüzle gecemizde beş namaz farz olunduğunu söyledi, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğru söylemiş buyurdu. Yine o zat, öyleyse seni gönderen Allah aşkına bunu sana Allah mı emretti, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet cevabını verdi. Adam, elçim bize mallarımıza zekat vermenin farz olduğunu söyledi, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğru söylemiş buyurdu. Adam seni gönderen Allah aşkına. bunu sana Allah memretledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine evet buyurdu. Adam elçim bize yılda bir Ramazan ayı orucunun farz olduğunu söyledi dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğru söylemiş buyurdu. Adam seni gönderen Allah aşkına bunu sana Allah memretti dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu. Adam elçim bize yoluna gücü yetenlerimize beyti etmenin farz olduğunu söyledi dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğru söylemiş buyurdular. Enes demiş ki sonra o adam seni hak din ile gönderen Allah'a yemin olsun ki bu farzlardan ne fazla yaparım ne de eksik diyerek dönüp gitti. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemin olsun eğer bu adam doğru söylediyse mutlaka cennete girer yurdular. Evet. E, bu da Peygamber sallallahu aleyhi bir sahabinin arasında geçen ne diyaloğu anlatan ki burada bu soruyu soran zat diğer hadislerde geçtiği gibi Cibril değil. Tamam bin Sa'lebi birazdan Şari onu açıklayacak başka rivayetlere binaen. Şimdi burada ne diyor İmam Müslim? Bana diyor Amr bin Muhammed bin Bukeyr en nakit rivayet etti. Bana diyor dikkat ederseniz gene bana. Tek kendisi mevcut. Heh. ya da diğerleri de mevcut ama diğerleri ne yapmıyor doğrudan işitmiyor ya da şey diğerleri de mevcut olsa bunu sana özellikle ne yapıyorum rivayet ediyorum yani İmam Müslim'e rivayet ediyorum şeklinde bir imada bulunuyor ama alel umum doğrudan İmam Müslim'in olduğu bir ortam bana Amr bin Muhammed diyor ki bize Haşim bin el Kasim ki künyesi Ebu Nadır o rivayet etti. O da diyor ki bize Süleyman bin El -Mughira. bu Süleyman altta dipnotta vermiş künyesi Ebu Said ya da Ebu saat ikisinden biri Ebu Said ya da Ebu saat ikisinden biri Hicri 165'te vefat etmiş Basralı olup diyor azatlı kölelerdendir. Evet o sabitten Burada anane var. Sabit el Bunani. Evet. Enes bin Malik'in en meşhur talebelerinden. O da Enes bin Malik. Radiyallahu anh'den rivayet etmiş ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın neyi? Hadimi değil mi? 10 On yıl ona hizmette bulunmuş bir ney? Sahabi. Evet. Küçüklüğünden itibaren. Annesi gelmiş teslim etmiş Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Daha önceden hakkında çok bilgiler vermiştik. Daha sonra Enes ne yapıyor? Hadisi bize naklediyor. Hadisin mevkuf tarafı var ki hükmen merfu. Bir de ne var? Doğrudan merfu tarafı var. Ne diyor? Biz Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir şey sormaktan neyi olunmuştuk? bunu kendi ifadesi bu. Hazreti Enes'in. Bundan dolayı çöl halkından... Aklı başına bir adam gelerek biz de dinlemek şartıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sual sorması çok hoşumuza giderdi. Derken çöl halkından bir adam geldi ve diyor ondan sonra merfu bölüm başlıyor. Neydi mevkuf? Sahabenin anlattığı. Sahabenin sözü, fiili. Merfu neydi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın neyi? Sözleri, fiilleri, takrilleri. Burada her ne kadar mevkuf gibiyse de yani başı hükmen merfu. Çünkü niye? Peygamber Efendimiz aleyhissalâtu Vesselam'a bir şey sormaktan neyi olunmuştuk derken ifade etti tarz ney? Peygamberin aleyhissalâtu Vesselam'ın hükmüyle. O bakımdan mevkuf gibiyse de hükmen merfu. Şimdi alalım şerhi. Burada zaten açıklayacak. Evet. Hazreti Enes. Hazreti Enes radıyallahu anh Nuhiyna an nesale Resulallahü sallallahu aleyhi ve sellem an şeyin Resulullah sallallahu aleyhi ve bir şey sormakta neyi olunmuştuk. Demekle La çok an eşya'in. E. An eşya'e. Gayrimusarif. Çok şeyler sormayın. Ayet-i kerimesine işaret etmiştir. Bundan niçin nehy az yukarıda görmüştük. Yine orada peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana sorun buyurmuştu. Hadisteki sorun emriyle ayetteki sormayın neyi birbirine muarız gibi görünüyorsa da Hakikatte aralarda hiçbir münafat yoktur. Niye? E, nerede geçmişti sorun? Nerede geçmişti sorun? Cibril. Bana sorun. Cibril hadisinde bana sorun demişti değil mi? Heh. Burada da sormayın diyor. Neh yetmiş. İkisi birbirine muarız. Yani Zıttır. zıt gibi görünüyorsa da hakikatte evet. Çünkü sorulmaması istenilen şeyler... Ihtiyac... Hakikatte aralarında hiçbir münafat yoktur. Ne demek? Aykırılık. Münafat, aykırılık yok. Bir zıtlık yok aralarında. Uyumsuzluk yok. Niye? Evet. Çünkü sorulmaması istenilen şeyler ihtiyaç görünmeyen lüzumsuz suallerdir. Yoksa lüzumsuz suali ayeti kerimede de yasak etmemiştir. Evet, ayeti kerimede yasak etmemiştir. He. Çok soru sormak lüzumsuz şeylerle... Ne yapmak iştigal etmek cevabını bildiğin bir şeyi özellikle karşındakini sınamak için ne yapmak sormak ya da karşındakini ne yapmak baltalamak karşındakinin konuşmasını engellemek için ne yapmak soru bombardımanına tutmak vesaire yoksa öğrenmek için elbette ki soru sorulur çünkü ilim soru sormadan ve utanılmadan öğrenilmez. Ne demek soru sormadan elbette hocaya soru soracaksın. Ama elbette ki sorarken de utanacaksın. Çekineceksin. Çok cesur olmayacaksın. Mütecaviz olmayacaksın. Soru sorma adabına riayet ederek soru soracaksın. Yoksa hoca söz vermeden soru ne yapamazsın? Soramazsın. Evet. Devam edelim. Sormak yasak, yasak edildikten sonra ashab-ı kiramın çor halkından birinin sormazını arzu etmeleri onlara henüz bu henüz henüz bu nehi ulaşmadığından maruz sayılacakları içindir. Evet. Bir daha oku. Sormak yasak edildikten sonra ashab-ı kiramın kör, halk, kör halkından birinin sormasını arzu etmeleri onlara henüz bu nehi ulaşmadığından maruz sayılacakları içindir. Mazur. Mazur. Heh. Ne demek istiyor burada? Sormak yasak edildikten sonra yani çok soru sormak yasak edildikten sonra ashab-ı kiram ne yapıyor? Şöyle temenni ediyor. Keşke diyor Badiye'den çöl halkından biri gelse de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soru sorsa. Biz de cevabını işitsek, dinlesek. Peki neden? Muhtemelen çöl halkından bu zatlara, bu insanlara soru sorma yasayla alakalı bir nas ne yapmamıştır? Gelmemiştir, ulaşmamıştır. Onlar da gelirler cesaretle. Aynen bu hadiste olduğu gibi sorularını ne yaparlar? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a tevcih ederler, yöneltirler. Evet. He bu konuda da mazur görülürler özür sahibidirler çünkü cahildirler böyle bir yasağın varlığından haberleri yoktur evet devam edelim bir de çölde yaşayanlar zaten kaba sabah olurlar yani Cibril hadisinde de gördük yani çölden biri he, belki çölden biri ama tanımıyorlar değil mi he, bilmiyorlar he, çölden biri çünkü onlar ney bedevi ismi üstünde ney bedevi he, onlar nedirler kaba sabadırlar yani medeni değildirler. Ne demek medeni? Şehirli değildirler. Daha rahattırlar. Yani nasıl camiye bevletmişlerse, nasıl peygamber Aleyhissalatu vesselam'a gelip Evet. Yani zina ile alakalı bir takım sorular, sualler yöneltmişlerse, he, bu örneklerde olduğu gibi nedirler? Biraz kaba saba olurlar. Evet. Onların bu hali sual sormak için bir mazeret olabilir. Evet. Yani neden? Çünkü bilmiyorlar. Cahiller Örfleri, adetleri, şiddet ki bazı hadislerde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu bize ifade ediyor zaten. Mesela işte deniz ehlini ya da işte koyun, inek ehlini ne olarak tanımlıyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Ee, ehli ne? Latafet değil mi? Ehli latafet. Yani işte nehirlerin, ormanların, denizlerin olduğu yerde koyunculukla, yaylalarda, işte inekçilikle uğraşan insanların daha latif, daha halim, daha selim olduklarını ne yapıyor? Vurguluyor ama kayaların, çöllerin, toprakların, güneşin kavurduğu ortamların, develerin olduğu halkı da neyle? Daha celadetle, daha ne Gılzatla, şiddetle ne yapıyor? Tanımlıyor. Bu bize şunu gösteriyor, e, bunların hepsi Buhari Müslüm rivayetleri, şunu gösteriyor bize, İnsanın yaşadığı ortamın insanın ahlakı, insanın seciyesi, huyu su yüzünde neyi vardır? Kesinlikle. Etkisi vardır. tesiri vardır. Bu, bunu bize gösteriyor. İnsanın ney üzerinde, huyu su üzerinde neyi vardır? Etkisi vardır. Evet, devam edelim. Ayrıca aklı başında biri olmasını istemeleri, lüzumlu şeyler sorsun ve sormasını da becerebilsin de herkes istifade etsin diyedir. Yani sadece yeci urracül min ehlil badiye değil, Yeci u el akilu, Aklı başında bir adam. Şimdi yani böyle ne soracağını bilen. Ha, e olsun ama işte demek ki onların da içinde hikmetli insanlar var. Onların içinde de ne var? Hikmetli insanlar var. Elbette. Ha, yani öyle bir adam gelsin ki böyle çok da avamdan olmasın yani. Onların ulularından olsun. Hakimlerinden, hükamalarından olsun, akillerinden olsun. Akil adam diyoruz ya biz. He. Öyle bir olsun. Öyle bir soru sorsun ki. Soru anlamlı olsun. Elzem olsun. ihtiyaç duyulan bir soru olsun. Cevabı da ne olsun ona göre? He. Bizi Peygamber aleyhissalatü vesselamdan ne yapsın? kuşasın. Evet. Devam edelim. Nitekim İmam Malik Hazretleri. Pek heybetli bir zat olduğu için talebesi kendisine çok sorar, soramaz. Yabancı biri gelsin de sorsun diye beklermiş. E bunu almıştı Hatip Bağdadi'de. Biliyorsunuz İmam Malik'e ne yapamıyorlardı soru? Soramıyorlardı, korkuyorlardı. Hatta ne yapıyorlardı? Başkasına soru sorduruyorlardı. Hatta İmam Malik biliyorsunuz hep söylemiştik. Farazi meselelere cevap vermeye bile aslında cevaz vermezdi. Ne demek farazi meseleler? Yani ne demek? ne demek? Yani ortada öyle bir olay yok ama belki ileride olabilir şeklinde sorulacak sorular. Bunlara bile ne vermezdi cevap vermezdi. Heh. Böyle ortada bir olay yoksa bir soruya da böyle bir soruya da İmam Malik cevabı cevap vermezse ne yapardı talebeleri Heh. Heh. Ne yapardı başkalarının soru sormasını temenni ederlerdi. Ya da ne yaparlardı farazi olmasa bile, soruyu kendisiyle alakalı bile olsa, kendisiyle alakalı değil de ne yaparlardı? İşte bir adam ha ne yaptı? Şöyle dedi. Ya da bir kadın şöyle yaptı şeklinde İmam Malik'e yöneltirlerdi. İmam Malik kolay kolay cevap vermezdi. Farazi meseleleri zaten caiz görmezdi. Çünkü farazi meseleler olmayan şeylerdir. Olmayan şeyle iştigal de vakit israfıdır. Ha. O bakımdan İmam Malik bu bakımdan Selefin sünnetini ne yapmış? Devam etmiştir. Devam ettirmiştir. İşte yabancı bir adam gelecek. Talebeler hemen yabancı adamın yanına koşarlardı. Tembihlerlerdi onu. Derlerdi ki şu şu sorular var. Sen sor. Seni köteklemez. Sana ne yapmaz? Kötü davranmaz. Senin terliğini ne yapmaz? Meclisten dışarı atmaz. Ama biz olursak bunu yapabilir. Şeklinde soruları ona ne yaparlardı? Sorarlardı. Evet. O da onların adına... Sorardı ama söylemezdi tabi onlardan olduğunu. Evet. Devam. Hadiste çölden geldiği bildirilen zat Dman bin Salebe'dir. Salebe. Salebe'dir. Bu zatın vefat tarihi ihtilafıdır. Bazı zat hicretten 5 sene sonra olduğunu söyleseler de yanlıştır. Çünkü o zat henüz hac var olmamıştı. Çünkü niye? Yani eğer hicretten 5 sene sonra eğer vefat etmişse haccı sordu. Nasıl bu oluyor? Evet. Çünkü henüz daha 5. yılda hac farzı olmamış. Evet. Doğrusu 9. yılda vefat etmiştir. İbn Hacer'in de tercihi budur. Evet. Zaten insanların din-i İslam'a takım takım girmeye başlaması Mekke'nin fethinden ve Havazin'in hezimetinden sonra Evet. Bu da 9. yılda olmuş. Hatta o yıla Senetül Vufut, heyetler yılı ad verilmiştir. Veft, heyet, vufut, heyetler. Senetül Vufut heyetler yılı verilmiş o ada. Çünkü Peygamber Efendimiz'e fevç fevç kabilelerden insanlar gelmişler. Evet. Hz. Dımam radıyallahu anh'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Ya Muhammed diye hitap etmesi ihtimal ona adıyla hitapta bulunmanın yasak edilmesinden öncedir. Yani muhtemelen Peygamber aleyhissalatü vesselama adıyla hitap edilmesinden ve bunun yasaklanmasından hitap edilmesinin yasaklanmasından öncedir. Bu bir ihtimal. Ya da ya da ya da yahut da yasak edildiğini henüz duymamıştır. Evet muhtemel çünkü Badiye halkından olduğu için duymamış da ne yapabilir? Olabilir. Evet yani bunlar şarihlerin verdikleri bilgiler. Muhtelif rivayetlerden yola çıkarak. Güzel bilgiler bunlar. Çünkü <gülüyor> Ya Muhammed demek Peygamber Peygamber'e s.a. hiçbir yiğidin harcı değil. Sadece bunu cibril yapmıştır. Yani bir nefer gelecek Peygamber'e Ya Muhammed diyecek ve o ortamda Hazreti Ömer olacak. Kolay değil. Ama dediğimiz gibi, dediğimiz gibi ya bu yasak gelmeden önce olmuştur. Ya da yasak vardır ama aynen ne de olduğu gibi diğer örnekte olduğu gibi haberi olmamıştır. Çünkü peygamber Efendimize çok soru sormak yasak sahabe bundan korkuyor ama adam gelmiş soruyu sormuş. Çünkü haberi yoktur muhtemelen. Heh, ya da yasak kılınmasından önce gelmiştir. Evet. Dımam radıyallahu anh'ın huzurun nebeviye girerken Müslüman olup olmadığı da ihtilafıdır. Evet. Hadisin zahiri Müslüman olduğunu gösteriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna girişi, onu görmek ve evvelce öğrendiklerini sağlamlaştırmak için... Yani Dımam bin Saleb'e bu soruları sormak niyetiyle Peygamber Efendimizin yanına geldiğinde aleyhissalatu vesselam Müslüman mıydı değil mi? İhtilaflı, Müslümandı diyenler de var, değildi diyenler de var. Ama rivayetin zahirine baktığımız zaman Müslüman olduğu şeklinde bir ne var? ifade var ve bu soruları da ne yapıyor? Teekküden yani emin olmak, ne yapmak bellemek için ve geridekilere ne yapmak için öğretmek, nakletmek için sorduğunu anlıyoruz. Evet. Devam et. Fakat i̇bn Abbas radıyallahu anh'tan gelen rivayette Diman'ın suallerini bitirdikten sonra şadet getirdiği, sonra kaminin yanına dönerek onlara İslamiyet'i arz ettiği ve hepsinin Müslüman oldukları kaydediyor. İmam Buhari, Hazreti Dimam radıyallahu anh Müslüman olarak geldiğine kayıdır. Bu takdirde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gökyüzünü kim yarattı diye sorması ve diğer sualleri hakikatte sual değil, takrirdir. İmam Buhari bu rivayeti ne yapıyor? Sahinde ne yapıyor? Tahrice ediyor ve orada ne yapıyor? Hazreti Dımam'ın bu soruyu sorduğunda ne olduğunu, Müslüman olduğunu ifade ediyor, tasrih ediyor. Heh. Şimdi e, İbni Abbas'tan gelen bu nakil, yani bu soruları sorduktan sonra Dımam'ın şehadet getirmesiyle alakalı ney? Rivayetin senedi ney? Problemli. Buhari ve Müslim ne yapmamışlar? Böyle bir ifadeye sahilerinde yer vermemişler Çünkü onların saha şartına ne? Aykırı. Uymuyor. Heh. Peki e, madem Müslümanlar madem Müslümandı dımam neden böyle sorular sordu? Yani gökyüzünü kim yarattı mesela? Değil mi? Ve diğer sorular. Heh. İmam Buhari diyor ki, heh, burada bu ve diğer sualleri hakikatte aslında sual değil. Yani soru sormak için değil. Ya takrir, ya ne peygamber aleyhissalatü vesselam'dan özellikle böyle bir cevap alıp onu ne yapmak? Geridekilere ne yapmak? Ha, nakletmek. Hani şimdi şurada bir meseleyi işlerken meseleye işte meselenin önemine binaen yani kalkıp desek ki ya şu yedi kat semayı kim yarattı kardeşim? Yedi kat arzı kim yarattı kardeşim? Bu ikisi arasındakileri kim yarattı? Buradan biz ha, bu soruyu soranın bu ben olabilirim sen olabilirsin. Mümin olmadığını göstermez. Ya da Ey Rabbim bana kendini göster diyen bir peygamberin iman etmediğinde ne yapmaz? Göstermez. Bazen bu takdir olabilir, bazen tekit olabilir, bazen itmi inan olabilir, bazen gerçekten öyle bir soruya ihtiyaç vardır, o sorudan alınacak cevabının da cevaba da ne vardır ihtiyaç vardır, bunu da ne yapmak gerekir insanların duymasını sağlamak gerekir. Bunlar mümkün. Yani ihtimaller var. Burada Allah-u ama İmam Buhari'nin neyi tercihi inşallah sıhhat yönüyle daha ne? Doğru. He. Yani demek ki e, Duman bin Saleb'e geliyor ve bu soruyu ne yapıyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam'a ne yapıyor? Soruyor. Sadece bu soru değil. Pek çok soru var bunun içinde. Şimdi müellif ne yapmış? Bu sualler önemli olduğu için bir baş başlığıyla bu sualleri bize ne yapmış? Vermiş. Evet. Devam. Meskur sualler muhtelif bilgilere deravat ederler. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Soruyu soran bir kişi Dıman bin Salebe. Evet. Ve o cevabı alıp kavmine nakleden de bir kişi. Gene kim? Dıman bin Salebe. Evet. Kabilesine naklediyor. Neymiş o? Devam et. Şöyle ki, bir, evvela gökyüzünü kim yarattı diye mahlukatın yaratanını sorması güzel ve tertipli sorular sormayı bildiğini gösterir. Yani demek ki akil bir adam yani güzel sorular sormayı, tertipli, tanzimli sorular sormayı, anlamlı sorular sormayı ne yapıyor? Biliyor. Öyle alelade bir soru değil bu. Değil mi? He, gökyüzünü kim yarattı? Güzel bir soru. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin yaratıcılığı. Rububiyet neyinin? tevhidinin kapsadığı beş özellikten ney? Biri. Yaratıcı olması. Çok önemli. Yarattı. Allah Azze ve Celle yedikat semayı. Arzı. Evet. Devam edelim. 2. Sonra gökyüzünü ve yerin yaradanına yemin ederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onun peygamberi olduğunu tasdike zemin hazırlamak için seni Allah mı gönderdi diye sormuştum. Evet. Yani sen ne yapıyorsun? Gökyüzünü, yeryüzünü Allah yarattı diyorsun da. Yani seni Allah mı gönderdi? Sen kimsin? Yani bunu sen kendi havandan mı söylüyorsun? Yoksa bunu sana söyleten Allah mı? Allahsa seni Allah gönderdi değil mi? Evet. Devam. 3. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Risaletine iyice vakıf olduktan sonra onu Resul gönderene yemin etmiştir ki bu iş aklı selime ve Vabeş'te güzel bir tertiptir. Evet. Aklı Selim'e has. Aklı Selim'in güzel vasıflarından. Evet. Ne yapıyor? Daha sonra yemin ediyor değil mi? Onu gönderen Allah'a. Yani bu da demek ki bu sualden yola çıkarak Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı Resul olarak gönderen Allah'a yemin etmenin de ne olduğu Evet, güzel oldu. Bunu da ancak kimin yapabileceği, aklı selim, insanlar insanların yapabileceğini bize özellikle ifade ediyor. Evet, devam edelim. 4. Hadisteki yeminler ihtiyaç üzere değil, meseleyi tekit ve takdir kabilinden. Yani bir ihtiyaçtan dolayı değil, yani bu yeminlere ihtiyaç yok ama tekit dedik ya, emin olma ve ney? Takrir, ortaya koyma kabilinden, cinsinden demek kabilinden, bu baptan demek, evet. Hı. Nitekim Teala Hazretleri hiç de Teala Hazretleri de hiçbir ihtiyacı olmadığı halde Kur'an-ı Kerim'de birçok şeylere yemin etmiş. Yani Allah Azze ve Celle işte asırdan tutun da tine, zeytine kadar ne yapmış yemin etmiş. İhtiyacı mı var? Yok. Ama niye? tekit ve takrir var. Allah'ın Azze ve Celle'nin yaratıcılığı var. Kudreti var, iktidarı var. Niye işte incir üzerine yemin etmiş diyemezsin. Niye zeytin üzerine yemin etmiş diyemezsin. Niye güneş ay üzerine yemin etmiş diyemezsin. Bunların hiçbir tanesi soru sormak babıyla değil hepsine tekit ve takrir babıyla. Evet. 5. Hadis-i şerif 5 vakit namazın her gün ve gecede tekrarlanacağına ve her sene Ramazan ayında oruç tutmanın farz olduğuna delildir. Başka? Aynı zamanda hac ibadetine de nedir? Delildir. Başka zekat ibadetine delildir. Hepsini saymış zaten. Neydi babımızın ismi? İslam'ın rükünleri. İslam'ın neyi? Rükünleri. Burada ilk şık yok ama. Şehadetü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah yok. Resulullah yok. Var mı hani? O ifade var mı? Yok, yok. Aslında var zımnen. Yapan ha, hayır. Zımnen var. Evet. Evet, rububiyet tevhidine ve nispeten uluhiyet tevhidine işaret var. Allah. Rububiyet tevhidine ve nispeten uluhiyet tevhidine işaret var arkadaşlar. Yaratma evet. Evet, yaratma. Allah'ın göndermesi. Evet. Bu bile bize bu adamın mümin olduğunu gösterir aslında. Duman bin Salebe. Eğer Müslüman olmasaydı ilk yapması gereken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hani Muaz'ı yolladığında insanlar ilk davet edeceğin şey ne olsun? Şehadetü en la ilahe illallah olsun değil mi? Sonra bunları sayıyordu. He, bu bile delildir. İmam Buhari'nin delillerinden bir tanesi de budur. Ama e, bizim için önemli olan burada İslam'ın rükünlerinin özellikle son dördünün ne yapılması? Teker teker zikredilmesi. Beş vakit namaz, Ramazan ayıcın ayında oruç, gücü yetenin ney, ömründe bir kere hac yapması ve ney, malın zekatını verme. Evet, devam edelim. 6. İbni Salah, mukallidin imanı sahihtir diyen ulemaya bu hadisin delil olduğunu söylemiştir. Ne demek mukallidin imanı sahihtir? Yani mukallid adam, evet taklit eden alim değil, hatta ilim talebesi bile değil. Mukallid taklit ediyor i̇bn Salah diyor ki, bu hadis diyor, mukallidin imanı sahihtir diyenlerin delillerinden bir tanesidir. Neden? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Dımam'ın bir kişiden işiterek hiç delil aramadan inandığı Risalet meselesinde kendisini ve tasdik buyurmuştur. Evet. Ama şurada, burada şu soru varet olabilir. Yani bu taklide delil olamaz. Bu ney? ittibaya değildir çünkü doğrudan duman bunu kimden almıştır? Peygamber, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan almıştır. Bakire duymuş ha. Ha. Ha. Kimden almıştır? Doğrudan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan almıştır. Diyebilir birileri. Azama, ama o zaman ona şu cevabı veririz biz. Deriz ki bunu Peygamberden de almayabilirdi Aleyhisselatü Vesselam. Bir sahabiden de alabilirdi. Da bir tabi kimden? sahabiden ya da bir tabi o tabiin kimden? Tamam. tabiinden kimden? Tabiiinden de alabilirdi. Burada asıl olan, asıl olan birazdan da değineceği gibi bir kişinin haberi nedir bizim için? Eğer o kişi sikaysa nedir? Delildir. Çünkü niye? Şunu biliyoruz biz. Evet, Dımam bunu Peygamber Efendimizden almıştır. Ama Dımam'ın naklettikleri de bunu kimden almıştır? Evet. Dımam'dan almıştır o halde Dımam'ı taklit etmek caizdir. Şimdi bu iki boyutlu bir mesele. Burada dımamın özelinde konuşabileceğimiz gibi dımamın badiyedeki kavmi hakkında da konuşabiliriz. Eğer biz haberi vahidi kabul ediyorsak peygamber efendimizin vahid olmasının bir problem teşkil etmesi zaten söz konusu değil. Yani peygamber efendimiz tek kişidir diyemezsin. Şaridir. Burada haberi vahidin delil olması peygamberden değil dımamın onu tek başına peygamberden duyup kavmine ne yapmasından nakletmesinden kaynaklanır hal böyle olunca hal böyle olunca duman bin salebenin kavmine bunu nakletmesi de bir nevi nedir He, nakil işidir onlar da onu ondan alıyorlar ve o dediğine ne yapıyorlar tabi oluyorlar burada aslında ittibayla taklit iç içe He, yani kavmi bir ayet sormuyor bu konuda kavmi bununla alakalı hadisleri sormuyor Zaten bunlar zarurati diniye. Evet. Zarurati diniye. Heh. Ne demek zaruratı diniye? Olmazsa olmaz. Ya namaz farzdır. Bana ayet getir deme hakkı yok adam. E, derse e, ispat olmaz, teyit olur, itminan olur. Şimdi adama diyorsun ki namaz farz beş vakit ve bana ayet getir, hadis getir arkadaşım. Ben senin sözünü alma. Ne kadar mantıklı bu söz? oruç. Bana ayet hadis getir. Ben senin sözünü almam. Ne kadar mantıklı? Mantıksız. Mantıksız bu. Böyle bir şey olamaz. Çünkü niye? Bu malumun ilanı zaten. Malumun ilanına ihtiyaç yok ki. He, Kâbe de zaten böyle bir şey yapmamış. He. Bu İbn Salâh'ın he. Ee, takdid caiz görenlerin delillerinden bir tanesidir bu demesi de ne değil? Çok garip bir ne değil, istidlal değil aslında. Çok yerinde değil bir Ama bir vecihe de yerinde. Çünkü burada taklit ve ittiva iç içe. Taklit ve ittiba iç içe. Ama bu hadis bizim için Haberi Vahid'in delil olduğunun göstergesidir. Çünkü Dıma'n bunu tek başına kâmine naklediyor. Evet devam edelim. Benim peygamber olduğumu anlaman için mucizelerimi görmen ve kati delillerle istila etmen lazım mı dememiştir. Evet. Ee, yani e, anladınız mı buradaki veci delaleyi? Çünkü peygamber efendimiz devam et o cümleyi bir daha al. Çünkü peygamber... çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İmam'ın bir kişiden işiterek hiç delil aramadan inandığı Risalet meselelerinde kendisini takrir ve tasdik buyurmuş. Benim peygamber olduğumu anlaman için Mucizelerimi görmen ve kati delillerle istilal etmen lazımdır dememiştir. Yani bir vecih bu. Bir vecih. Bir faraziye. Evet devam edelim. 7. Hadis haberi vahidle amel caiz olduğuna da delildir. Yani haberi vahid yani tek kişinin haberi değil mütevatir olmayan hadisi kastediyor. Evet. 8. Mühim işlerde ve müthiş haberlerde yemin caizdir. Evet. Bu hadisin Buhari'deki rivayetinde Hz. Enes radıyallahu anh'ın şöyle dediği zikrediliyor. Evet bakın kitabın bir özelliği daha geldi şerhin. Biz Müslüm'ün sayını alıyoruz ama Buhari'deki lafzında ne yapıyor bize veriyor. Bizim Buhari'ye dönmemize gerek kalmadan bize ne yapıyor veriyor. Bu da güzel bir vasıf. Hadisi diğer hadisle yani hadisi hadisin diğer bir tarikiyle ne yapmak rivayetiyle açıklama. En makbul tefsir ayeti ayette açıklama sonra ayet hadiste açıklama değil mi? En makbul ney? Ha, hadis şerhide ha, hadisi yeri geldiğinde ayette yeri geldiğinde hadisle açıklama. Evet devam edelim. Bir defa bir mescitte otururken deve üzerinde gelen bir adam yanımıza girdi ve hemen deveyi mescidin içine çöktürerek bağladı. Sonra Muhammed hanginizdir diye sordu. Biz kendisine şu oturan beyaz zattır diye cevap verdik. Adam Abdülmuttab'ın oğlu mu dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem lebbeyk sana icabet ettim buyurdu. Evet Abdülmuttalib'in oğlu. Peygamber Efendimiz Abdülmuttalib'in neyi? Torunu. Ama torunlar oğlu olarak geçer. Çünkü ondan gelme. Bu tabirdir Araplarda mevcuttur. Evet. İbn-i bile yeri gelir dedesine ne yapılır? Nispet edilir. Dedesine nispet edilir. Evet. Devam et. Çoktur yani dedesine nispet edilenler. Evet. Sana icabet ettim buyurdu adam. Ben sana bir şeyler soracağım ve biraz başını artacağım. Ama sakın bana darılma dedi. Bak burada daha mütevazi, evet. <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkına geleni sor buyurdular. Adam seni Yaratan aşkına sana soruyorum, seni Allah mı gönderdi dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdular. Evet. Hadisin bundan sonra, bundan sonrası Müslüm'ün üstünde olduğu gibi, Buhari rivayetinin de Olduğu gibidir. Müslüm'de olduğu gibidir. Dolu gibidir. Buhari rivayetinin delalet ettiği ahkam şunlardır. Bir, hin hacette sözü biraz uzatmak caizdir. Yani hin hacette ihtiyaç duyulduğu anda, hin haceto o demek, evet ihtiyaç duyulduğu anda sözü biraz uzatabilirsin, caizdir, evet. İki, cahilin sualine sabr-ı tahammül göstermek, ve dini hususlarda muhtaç olduğu bilgileri ona öğretmek lazımdır. Peygamber Efendimiz'den bunu algılıyoruz, öğreniyoruz. Aleyhissalatü Vesselam'dan 3. 3. Büyüklerin huzurunda özür beyan etmek caizdir. Yani özür de beyan edebilirsin. Yani bir şeyler soracağım diyor. Başında artacağım ama bana darılma. Buna ihtiyacım var. Evet. Bu da nedir? Özür beyan etmek de caizdir. Bu mücamele değildir yani. Yağcılık değildir demek istiyor. Yağcılık değildir demek istiyor. Yani Buhari'deki... Hadisin baş tarafı buradan farklı olduğu için ne yaptı? Baş tarafını verdi. Bakın diğer lafızlarını vermedi. Çünkü diğer lafızlar Müslüm rivayetiyle ne? Üç aşağı 5 yukarı aynı. Evet. Şimdi ne yapıyordu i̇mam Müslim En sahihinden başlıyordu baptaki hadisi. Hadislerin daha az sahihine doğru gidiyordu. Bu bapta zaten 2 tane hadis zikretmiş. Takti yok, kesme yok. Senet farklı bir yerde birleşiyor, evet. Ama metin aynı. Aslında bu da müstakil bir hadis. Metni de verebilir ama vermiyor. Tekrara gerek yok. Ne yapıyor? Başka bir senetle hadisi zikrediyor Oku bakalım. Galalimamu Mustiğna Hammuhullah. Haddesena Abdullah ibn Hashim ibn Hadde seni mi? Haddesena mı? Sendeki nusah hadde feni'de onu hadde feni de. Bendeki iki nusadı da hadde feni. Evet. Galatimamul Muslim rahimullah haddeseni seni Abdullah ibn Hashimil Abdiyyi. Abdiyyu. Galatde sana beh. Şimdi Hashim olunca, sonunda temvin olunca iltikaz sakine Hashiminil. Evet. El Abdi. Evet. Galatde sana behzul. Galatde sana Süleymanu bunu. Muğireti an Tabitin hmm. Kale <gâle>, Kale <gâle> enesun Kuna nuhina fil Kur'ani an nes'ele Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem an şeyin Ve sabkal hadise Bimislihi Evet tercümesini de oku Bana Abdullah bin Haşim El Abdülivayet etti Dedi ki bize keş rivayet etti. Dedi ki keş mi behs mi? Behs, pardon. Bize beş rivayet etti. Dedi ki bize Süleyman bin Mughira sabitten naklen rivayet eyledi. Sabit demiş ki Enes biz Kur'an'da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme lüzumsuz bir şey sormaktan nehyolmuştuk. Dedi ve hadisin bundan evvelki gibi rivayet etti. Evet. Şimdi dediğimiz gibi aynı hadis ancak İmam Müslim'in burada şeyhi ve şeyhinin şeyhi neyi farklı? Burada kendisinin doğrudan hadisi aldı Abdullah İbn Haşim el-Abdi. Evet. Ondan da Behz almış. Diğer rivayette ise kendisini doğrudan aldı Amr bin Muhammed'di. O da Haşim bin Kasım'dan almıştı. Evet. Demek ki burada hocası ve hocasının hocası ne? Diğer senetten farklı ama daha sonra Süleyman ibn Muhyirah ki o Mültaqad dediğimiz senedin birleştiği yer, he, oradan itibaren sabit ve o da Enes'ten ne yapıyor? Aynen hadisi naklediyor. Farklı tarafını vermiş, söylüyoruz farklı tarafını veriyor. Daha sonrası bir olduğu için benzeridir diyor. Kuranda nehiyedilmiştik diyor Peygamberül Atilatül Aslami ne sormaktan, soru sormaktan, he, e, diğer lafızda Kuranda nehiyedilmiştik yok ne hiyedilmiştik diyor Peygamber Efendimiz aleyhissalatü ne yapmaktan soru sormaktan burada Kur'an'da ne hiyedilmiştik dediği mesele 42 yani Maide suresi 101 no'lu ayet sizde no'lu bir dipnotta geçen ayet evet şimdi burada senette kim var mesela Abdullah bin Haşim var künyesi Ebu Abdurrahman. Abdullah bin Haşim bin Hayyan 259'da vefat etmiş Bağdat'ta Yaşamış. Behz var. Ebu'l-Esved, Behz bin Esed. Künyesi Ebu'l-Esved. Behz bin Esed. Basralı 197 veya 198, 198 tarihinde vefat etmiş. Ebu Muhammed, evet. Sabit bin Eslem var ki Basralı dediğimiz Sabit el-Bunani 123 veya 127 tarihinde vefat etmiş evet ondan sonrası zaten rivayetin aynısı Buhari'den farkı bu görüyorsunuz Buhari rivayetin aynısı şeklinde bir ifade ne yapmıyor kullanmıyor rivayeti yeniden ne yapıyor zikrediyor ama neden böyle kestiği için farklı farklı bablara böldüğü için bunu kim yapmıyor İmam Müslim yapmıyor farklı farklı ne yapmıyor bablara hadisi bölmüyor evet böylelikle İslam rükünlerini ne yapmış oluyor ifade etmiş oluyor Burada şarihin değinmediği ancak daha önceden bir önceki bapta geçtiği için orada açıkladığından dolayı burada değinmediği bir husus var. O da ne? Eğer doğru söylüyorsa bu adam, eğer bu adam ne yapıyorsa, doğru söylüyorsa, Peygamber Efendimiz öyle diyor ya, nereye girmiştir diyor. Cennete girmiştir diyor. Daha önceki hadiste de, Kurtulmuştur diyordu bir ifadede. Diğer ifadede de cennete girmiştir diyor. Bu önemli. Daha önce açıkladığı için bakın daha bir daha ne yapmıyor? Açıklamıyor. İfadeler 3 aşağı 5 yukarı. Aynı. Gene bu hadisin sonunda ne geçiyordu? O da bizim için önemliydi. Onu da açıklamamış arkadaşlar. He. Yani ben tamam bana bu söylediğim var ya işte şahadeten işte ki o zaten zımnen vardı. Daha sonra içinde ne vardı işte? Ha, Ramazan orucu vardı. Değil mi? Ha, zekat vardı. Ha, haç vardı. Onun başında da ne vardı? Beş vakit namaz vardı zaten. Hepsinin başında. Ben bunlara ne üstüne bir şey katar ne de onlardan bir şey ne yaparım? Eksiltirim diyordu. Ha, daha önceden de aynısı ne yapmıştı? Geçmişti. Neydi bu? Yani adamcağız bunu söyleyerek yani hiç sünnet kılınmaması lazımdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da bunu takririyle he işte farza sünnet katmamak ya da işte zekata ne katmamak? Sadaka katmamak. Hacca ne katmamak? Ümre katmamak. Ya da Ramazan orucuna ne katmamak? Sünnet oruçları ya da nafile oruçları katmamak şeklinde bir anlam çıkarılmıyordu. Ya neydi bu? Yani adam diyordu ki ben bununla müktefiğim. Ben bunu yaparım. Bunu yaparak da inşallah cennete girerim. Yani bunlar farzdır. Burada bize neyi veriyor? Farzı veriyor. Olmazsa olmazı veriyor. Yani bunun üstesine bir şey yapılmaz anlamı çıkmaz burada. Bu sadece en az yapacakların budur. En az. E kanunlarda da öyledir. Kanunnamelerde de öyledir. Asgari yapman gerekeni sayar. Azami'yi saymaz. Bu bir sistemdir. Azami'yi saymaz. Azami'yi sayarsa o azamın da üstünde olanı nehyetmiş olur çünkü. Asgariyi sayar. Burada da o sistem var. Heh, bunlar daha önceden açıklandığı için arkadaşlar. Ne yapmamış? Ahmet Davutoğlu Hoca bir daha bunları ne yapmamış? Açıklamamış. Ve bir sonraki baba geliyoruz. Evet bir sonraki baba. babu beyan-il iman-il Evet. Devam ediyor. Okuyalım. gâle l i̇mâm nevevî Babu, beyan İmanı lizi, yeduklu, bhi el cennete, ve annem, ve annem, man, temske bima emra bhi, duxal cennete. Evet. Şimdi bunu şöyle de diyebiliriz, evet, evet, evet, ee, yani, e, yeduklu demek yerine, yeduklu bhi el cennete desek daha doğru olur. Ha, yeduklu bhi cennete. Evet. Cennete onunla girilecek imanın beyanı babu desek daha o iyi olur. Ve enne men temesseke bima emera bihi ki ona da umura bihi desek dahalel cenne. O da daha doğru olur. Yani kim ki emredilene ne yaparsa bağlanır temessük ederse ne yapar? Cennete girer. Evet böyle okusak daha doğru olur ama farklı şekilde de telaffuz edildiği ney? varit, mevcut. Evet, yani e, bir fail ne yaparsın? Belli edersin. O da nedir? İşte bu işi yapandır. O zaman o cennete girmiş olur. Çok da fark eden bir şey yok. Evet, şimdi buna göre oku bir daha. Galal İmâmü'l-Nebevî râhmehullâh, bâb-u beyanil imânillezi yughilû cennete ve anne men temesseke bima umira bihi de cennete. Evet. Galal i̇mâmül Müslim râhmehullâh, hatteselam Muhammed'u bunu, Abdillah ibni Nümeyrin. Kaala attasana Ebi, Kaala attasana Amr ibn Usman, Kaala attasana Musa ibn Talha, Kaala attasana Ebu Ayyub. Anna A'rabiyyan arada lirasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ve huwe fi seferin. Fa akhaza bi hitami naqidihi ev bizmamiha. Thümme qal Ya Rasulallah, ev Ya Muhammedu, akbirni bima يقربني من الجنة وما يبعدني من النار يبادعني من النار قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال لقد وفق أو لقد هدية قال كيف قلت قال فإعاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله la tuşti ku bihi şey'en ve tuqim ve tuqimu salate ve tu'ti'z zekata ve tesu ve tesulur rahima da'in naqate naqate evet oku şimdi tercümesini hem babın hem hadisin kendisiyle cennete girilen imanı beyan babı Tabi bab başlığının bir kısmını tercüme etmiş Kendisiyle cennete girilen imanı beyan babı evet. Bunu bu kadar olarak ne yapmış? Tercüme etmiş. Halbuki kim ki emredilen hususlara ne yaparsa temessük eder, bağlanırsa bu işle, bu yaptığı işle de neye girer? Cennete girer. Evet. Hususunu beyan babı. Evet. Bu da önemli. Onu tercüme etmemiş müellif. Yani kim ki emredilen bir şeyi ne yaparsa yapar. Ona bağlı olursa cennete girer. Evet. Devam edelim. Bu bapta Ebu Eyyub, Ebu Hureyre ve Cabir radıyallahu anh Hazreti Hazreti'nden rivayet olan hadisler görülecektir. Cabir hadisini yalnız müşri rivayet etmiştir. Diğerleri Buhari'de devam ediyor. Bakın şimdi müellifin yeni bir uslubu, yeni bir neyi nüktesi karşımıza çıktı değil mi? Diğer baplarda hiç ne yapmadı? Baptan sonra Hadisten önce böyle bir bilgi ne yapmadı? Vermedi. Burada çok güzel bir bilgi verdi bize. Diyor ki bu bapta üç tane hadis var. İmam Müslim bu bapta üç tane hadis zikrediyor. Ebu Eyüp'ün hadisi, Ebu Hureyre'nin hadisi ve Cabir bin Abdullah radıyallahu anhum hazaratının, hazretlerinin Neyi hadisi? Üç tane hadis var. Bunlardan Cabir hadisi sadece Müslimden infiradından ama diğer ikisi Buhari'de de mevcut. Yani hem Ebu Eyüp hem de Ebu Hureyre hadisi. Bu ne güzel bir bilgi değil mi? Ne kadar güzel bir bilgi. Heh. Yani ne yaptı burada bakın. Ne diyoruz? Şöyle 3-5 bab aldıkça müellifin ne yapacak? bu bize? İce tebevhün edecek. Anlayacağız. İşte bunların kaydedin buraya. Yarın bir gün sorduğumuz zaman size bu şerri bitirdiğimizde kitab-ül Ahmet Davutoğlu hocanın izlediği yöntem neydi diye he, bunlar aklınıza gelsin burada ne yaptı? Bunu yaptı örnek olarak evet en baştaki hadis en sahihti değil mi? He, hep söylüyoruz Ebu Eyyub hadisi mesela en sahihti he. ondan sonra ne yapıyor? He. diğer hadisleri alıyor. ne yapıyor ondan sonra? He, Ebu Eyüp hadisinden sonra Ebu Hureyre hadisini zikrediyor. Peşinden de neyi zikrediyor? Cabir hadisini zikrediyor. En son. En son. 16. oğlu hadis. Şimdi bakın. Sadece Müslim'de hangisi vardı? Cabir. Bakın. Buradan bile şunu anlıyoruz. Sıralamada Buhari kadar muvaffak. Ebu Eyüp ve Ebu Hureyre hadisi Buhari'de var. En sahih. Cabir Müslim'de var. Onun için de Müslim onu en sona bırakmış. İrtibatı kurduk değil mi Arun abi? Evet. Kurduk değil mi irtibatı? Bu çok önemli. İşte yani bu İmam Buhari'nin heybeti. Ondan dolayı bu bilgiyi veriyor zaten bize müellif. Ondan dolayı bize ne yapıyor? Bu bilgiyi veriyor. Evet ilk Ebu Eyyub hadisini alalım. Onun da ne yapmış? E, i̇ki tane... Ayrıca tarikini vermiş. Yani önce aslı vermiş sonra diğer iki tarihini daha vermiş. Ee, i̇lk aslın peşine e, benzerini daha sonra bir farklısını vermiş. Evet bugün inşallah Ebu Eyüp hadisini alacağız. Üçünü de alacağız. Gerisini herhalde önümüzdeki derse bırakırız. Evet devam edelim okuyalım bakalım şimdi tercümesini. Bize Muhammed bin Abdullah bin Numay rivayet etti. Dedi ki bize babam rivayet etti. Dedi ki bize... Amr, Amr ibn Osman rivayet etti. Dedi ki, bize Musa bin Tarha rivayet etti. Dedi ki, bana Ebu Eyyub rivayet etti. Etti ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir seferdeyken önüne bir arabi çıkarak devesinin yedeğini yahut yularını tutmuş. Sonra, Ya Resulallah yahut Ya Muhammed beni cennete yaklaştıracak ve cehennemden uzaklaştıracak şeyi bana haber ver demiş. Ebu, Ebu, Ebu Eyyub diyor ki, bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sukut buyurdu. Sonra ashabı arasında göz gezirdi ve yemin olsun tevfika masal oldu yahut yemin olsun hidayete erdirildi buyurdu. Ebu Eyyub diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zata nasıl demiştin diye sordu. O da sorduğu şeyi tekrar etti. Mütakiben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ibadet eder. Ona hiçbir şeyi şirke koşmazsın. Koşmazsın. Namazı dosdoğru kılarsın, zekatı verirsin. Slay de yaparsın, deveyi bırakmıyordun. Evet. Anladın? Yok. Şimdi hadis burada ne yaptı? Bitti. Şimdi ne yapıyor? Bize diyor Muhammed bin Abdullah bin Numeir rivayet etti ki ismini zaten vermiş. O da diyor ki bize babam rivayet etti. Yani Abdullah bin Numeir Muhammed'in babası. Açık değil mi? Onu anlıyoruz artık. He. Dedi ki bize Amr Osman. Kimmiş Amr Osman? Amr Osman bin Abdullah bin Mevheb. Kureyş kabilesinden Ali Talha'nın azatlısı. Rivayet dedi ki bize Musa bin Talha. Ebu İsa künyesi Musa bin Talha bin Ubeydullah. Medineli olup sonradan Kufe'ye yerleşmiş. Talha bin Ubeydullah hatırlayanınız var mı? Kim Talha bin Ubeydullah? Cemal Vakası'nda mı bölünmüştü? Evet. Evet. Dedi ki, bana Ebu Eyyub rivayet etti. Kimmiş Ebu Eyyub? Meşhur Halid bin Zeyd el Ensari radıyallahu an. bizde metfun olan. Evet. Bizde metfun olan. Halid bin Zeyd el Ensar radıyallahu an. Ensari kiramdan olup hicreti esnasında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mihmendarı olmuş. Ashab-ı Suffe'den ve Bedir gazasına iştirak edenlerden 52 tarihinde İstanbul'da vefat etmiş. Kabri meşhur ziyaretgahtır demiş. Evet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın neyi? Mihmendarı onu evinde ne yapan? Misafir eden zat. 90 küsür yaşında İstanbul'un fethine ne yapmış? Gelmiş. O, evet. Ne demek mihmandar Bayrat. Hı? Bayraktar. Evet, evet. Evet. Aynı zamanda ne yapmış? İstanbul'u fete gelmiş. 90 küsur yaşında. Ordusunun kumandandaki Yezid bin evet. Muaviye. Bunu da unutmamak lazım. Yezid bin Muaviye. Evet. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir seferdeyken önüne bir arabi çıkarak devesinin yedeğini Yağut da yularını tutmuş ipini. Bir Arabi neymiş Arabi? Bilgi vermiş Arabi hakkında. 141. Şeritte. Ha, Arabi kırda çölde yaşayan demektir ki Hazar yani şehirlinin zıttıdır. Ne de ki Arabi de acemin zıttıdır. Kalemula masanın tarifine göre tevfik, taat için kudret halk etmektir. Masiyet için kudret halk etmeye de. Şimdi bunu niye söylüyor? Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına geldi. Ne yaptı? Devesinin yularını tuttu. Dedi ki ya Resulallah ya da ya Muhammed dedi. Bu rabiden kaynaklanıyor. Beni cennete yaklaştıracak ve cehennemden uzaklaştıracak şeyi bana haber ver. Güzel bir soru. E, e, Ebu Eyüp diyor ki bunun üzerine Peygamber Efendimiz bir müddet süküt etti. Sonra ashabı arasında göz gezdirdi ve dedi ki Yemin olsun ki tevfike masar oldu yahut yemin olsun hidayete erdirildi. Tevfike masar oldu, muvaffak kılındı. Ne demek bu muvaffak kılınma? Ne demek tevfike masar olma? Kelam ulemasının bir daha oku şimdi. Kelam ulemasının göre tevfik yani muvaffak olma taat için kudret halk etmektir. Evet. Masip, yani taat için Allah'a itaat için Allah'ın kudreti halk etmesi yani yaratması. Yani Allah azze ve celle Taatı işlemek için sende kuvvet yaratmasa sen o taatı ne yapamazsın? İşleyemezsin. Devam edelim. Nasiyet için kudret halk etmeye de hizlan derler. Ha, ona tevfik denmez. Eğer bir kötülük işleyeceksen onu da yaratıyor Allah. Razı değil ama. Ama ona tevfik denmez. Yani hayır işlemeye muvaffak kılındın ama şer işlemeye muvaffak kılındın olmaz. Şer işlemeye ha, muhazlan kılındın. Hızlan dediği o. Evet. Devam et. Şu halde tevfike mazhar cümlesinin manası taat işlemeye muvaffak kılın demek oluyor. He, taat işlemeye ne kılındı? Muvaffak, muvaffak kılındı. Kılan kim? Allah. Allah. Allah. Evet. Hı. Bir sonrası da onu ifade ediyor. Yemin olsun hidayete erdirildi. Ama bu hidayeti tevfik. Hidayeti irşat değil. Evet. İki türlü hidayet var, değil mi? Yani bir hidayeti tevfik, diğeri hidayet irşat. Heh. Ne demek hidayet tevfik? Hidayet hidayeti tevfik Allah Teala onu tevfik kılması, başardıkılması. Yani e, irşat ne ama. demek o zaman? Yol göstermek. E, hangisi kafirlikten müminliğe geçmek? Hangisi müminlikten daim müminliğe geçmek? Allah'ın Tevfik. Evet. Bir kademe. Peki burada hangisi var? Devam edelim. Devam edelim. Allah'a ibadet edersin cümlesindeki ibadetten murat. Tevhid ise namazı onun üzerine atfetmek tesis yani temel bir sözdür. Evet şimdi burada Allah'a ibadet diyor. Dikkat ederseniz en teşhede en la ilahe illallah demiyor. İbadet diyor. Cibril hadisinde de bu karşımıza çıkmıştı. He. Eğer diyor buradaki ibadetten kasıt tevhidse, hani Allah'ın varlığına, birliğine, Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın onun kulu ve Resulü olduğuna imansa eğer kastedilen, namazı onun üzerine atfetmek yani onun peşinden namazı zikretmek, evet, nedir? He. Tesis yani temel bir sözdür. Bu nedir? He, genelin özele atfıdır. Oku şimdi. Devam. Devam. Fakat ibadetten murat taat ise bu atıf hası am üzerine atıf olur ki hası iki defa zikretmekle onun şerefini göstermeyi ifade eder. He, yok eğer ne değilse tevhidin kendisi değilse ibadetten maksat yani neydi tevhid? Allah'ın varlığına birliğine Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kulu ve rasulü olduğuna ne yapma? İman etme ki daha sonra gelen namaz zaten neydi o imanın o itikadın bir neydi gereğiydi zaten olması gereken neydi bir semeresiydi sonucuydu. Yok bu değil de eğer buradaki ibadetten kasıt neyse taatsa yani Allah'ın hoşuna giden amelleri ne yapmaksa işlemekse bu zamanda ne olur? has am üzerine atıf olur. Yani özel dar bir anlam özel bir anlam genel anlam üzerine atıf olur. Yani çünkü yani namaz da bir taattır. Ama taatların hepsi değildir. Ama yani ibadetten kasıt itaatse zaten o itaat bütün neyi için alır? Neyi içine alır? İbadet. Diğer ibadetleri de içine alır. Peki niye iki kere tekrar vardır? Hani bir genelini vermiş. Bir de özelini vermiş. Tevkid için. İşin ehemmiyetine binaen. Ha, ama Allah-u Alem burada, burada Allah-u Alem ha, e, hasın amma atfı değil. Yani buradaki ibadetten maksat bizim ibadetten anlamamız gereken maksat taat değil de ne olmalı? Tevhid olmalı. Bu daha anlamlı. Çünkü niye? Peşinden şirk kelimesini zikretmiş. Peşinden ne kelimesini? Şirk kelimesini zikretmiş. Sadece ibadeti zikretseydi burada hassın amma atfı olurdu. Yani namazın bütün ibadetlere atfı olurdu. Burada öyle bir atıf yok. Burada imanın üzerine o imanın gereklerinin yani hassın amma değil ammın hassı atfı var aslında. Evet. Şimdi devam edelim daha iyi anlayacağız. Namaza niçin? Mektube, zekata neden? Mefruza denildiğini yukarıda görmüştüm. Burada mektube çünkü namaz deyince yani bu işin içinde ne var? Bayram namazı var, vitir namazı var hatta ne var? Gece namazı var değil mi? Biz yani namazı mektube deyince neyi anlıyoruz? Farz. Yani nedir o farz? Ama farz ama ne farz? Cuma da farz. Beş vakit. salavat mektube deyince biz neyi anlıyoruz arkadaşlar? Beş vakit namazı anlıyoruz. Cuma'yı anlamıyoruz. Bayram namazını anlamıyoruz. Cenaze namazını anlamıyoruz. E hocam onlar farz değil mi? Farz. Bir kısmı itibariyle farz. Cuma farz. Ama bak ne yapıyor? Düşüyor yolculukta mesela. Düşüyor nerede? Hastalıkta. Değil mi? He? Biz beş vakit anlıyoruz. Karıştırmayalım. He. E. Onun peşinden ne diyor? Zekatı mefruza. Farz zekat. Sadaka da var çünkü. O mefruz değil. Farz değil. İfade ediliyor burada. He. Yani burada ne yapıyor? He. Peygamber aleyhissalatu vesselam ne yapıyor? He. Bunu özellikle ne yapıyor bize? İfade ediyor. Evet şimdi o cümleyi bir daha alalım. Namaza için Mektube, zekata neden mefruza denildiğini yukarıda görmüştük. Yani... Açıklamıştı bunu yukarıda. Evet, Yukarıda dediği Cibril hadisinde. Evet devam edelim. Araplar hem Allah'a ibadet eder hem de putlara taparlar. Onları Allah'a şirik sayarlardı. Bundan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arabi'ye ibadeti tavsiye ettikten sonra ayrıca Allah'a şirik koşmamasını da temih buyurmuştur. Evet. Peki bu Arabi iman etmiş miydi etmemiş miydi? Bu soruyu sorduğunda rivayetin zahirine bakınca iman etmemiş gibi evet rivayette zahirine baktığımızda iman etmemişti bu olayla iman etmişti ama şimdi ama suale baktığımızda da aksi bir anlam çıkabilir hangi şey beni cennete sokar hangi şey de beni heh, evet, cehennemden uzaklaştır evet iman olduğunu gösterir eğer ilk şıksa Burada muvaffak kılındığı şey tevfikti. Yani yani evet hidayeti tevfik. Yani, yok ağır şeyse müminse sadece hakikaten cennete sokan ameller nelerdir? Cehennemden uzaklaştıran ameller nelerdir diye soru sormuşsa o da nedir? İrşad'dır. Tevfik'tir. Ha, o anlamdadır. Ee, aslında bir sahabenin de peygamber efendimize çok soru sorduğunu bazen e, mesela Muaz bin Cebel gibi işte Ebu Hureyre gibi aynı cevapları onların da aldığını görüyoruz. Onların kafir olduğunu göstermez. Heh. Yani e, çok net değil bu. Şarihler değişik bilgiler vermiş. Her iki anlamı da içerebiliyor. Evet devam edelim. Sıla-i Rahim akrabaya iyilik ve yardım etmektir. Ki... Şimdi bura önemli. E, ne yapıyor? E, i̇şte şahadeteyn kelimesi. Yani Allah'ın varlığını, birliğini, Muhammed'in Rasulü, kulu Rasulü olduğunu başka işte namazı dost kılma zekatı verme ama iki husus var o yok burada iki husus var o yok burada değil mi He. bir tanesi ne? He. oruç diğeri ne? haç o yok He. eğer biz taatı tevhidin dışında bir anlam alırsak genel taat yani ibadat farz ibadat zaten içine kısmen girer nedir o işte ramazan orucu ve ne? Hac. ama yok ibadeti oradaki tevhid alırsak zaten tevhidin semeresidir değil mi bu? Heh, çok da önemli değil bazen peygamber s.a.s. soru soranın ihtiyacına göre de cevap vermiştir yani şu da olabilir Cebrail geldir, gelmiştir ondaki eksiklikleri ona ne yapmıştır bildirmiştir bak duman bin salebe geliyor ona farklı bir reçete veriyor yani üç aşağı beş yukarı aynı ama onayı sıla-i rahimi zikretmiyor mesela ona burada sıla-i rahimi zikrediyor Belki bu adamcağızın Sıla-i Rahim'de neyi vardır? Zaafı vardır. vardır. Onu biz bilemeyiz. Nispidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelir. Hangi amel en faziletlidir? En hayırlıdır demişlerdir. Değişik cevaplar vermiştir. Soru soranın durumuna göre. Bazen dinleyenlerin durumuna göre de olabilir. Dinleyenlerde genel olarak bir eksiklik ne yaparsın? Mülahaza edersin. O adama... O eksiklikle birlikte cevap verirsin. İlo adamda o vardır demek değildir bu. allah Alem. allah Alem. allah Alem. Çünkü Ebu Eyüp ne diyor? Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü sen bir seferdiyken adam geldi tutundu. Demek ki başkaları da var orada. Zaten nakleden kim? Ebu Eyup. Değil mi? Başkaları da var. Evet. Sıla-i Rahim neymiş? Sıla-i Rahim akrabaya iyilik ve yardım etmektir ki icabına göre selam göndermek nafaka vermek suretiyle geçimini kolaylaştırmak, ziyarette bulunmak ve hürmet göstermek gibi şeylerdir. Ki sıla-i rahim ömrü uzatır. Sıla-i rahim ömrü uzatır. Sıla-i rahim çok önemlidir. Sıla-i rahimi kesmeme. Tabi ama sıla-i rahim yani emri ifa edilirken harama düşmeyeceksiniz. Yani sıla-i rahim demek yani akrabalarınla ne olursa olsun sıla-i rahimi yap, hiç helali haramı ne yapma. Gözetme demek değil. Buna dikkat edeceğiz. Bu çok önemli. Çok çok önemli. Heh. Yani sılay-ı rahim demek, helal dairede sılay-ı rahim demektir. Haram dairede değil. Bu önemli. Yani düğünlü, dernekli, müzikli ne? Düğün, işte davet edildik sılay-ı rahim. Yok öyle sılay-ı rahim. Telefonla. Elbette. Telefonla olur. Ya da gidersin hemen kapıdan hediyesini verirsin çıkarsın. Bir şekilde halledersin. Mesela bir örnek verdim. Yani sıla Rahim diyeceğiz. Yani Sıla-i Rahim emridir. sıla Rahim vardır. Öyle diyor bazı hocalar. Ama işte sıla Rahim helal dairede sılay i Rahim. İçkili bir toplantıya gitmek sıla Rahim değildir. Kadınlarla öpüşmek, koklaşmak sıla Rahim değildir. Heh. Dikkat edeceğiz. Evet. Devam edelim. Suali soran zat peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden alacağı cevabı zorluk çekmeden anlayabilmek için devesinin yularını veya yedeğini sımsıkı tutmuştu. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine lazım gelen cevabı verdikten sonra artık deveyi bırak. Yani Şimdi bu tabi bir yorum bu. Bazıları da diyor ki yani sadece hani o suali almak yani işte e, peygamber efendimizin devesini zapturapt altında tutmak için. Evet. Böylelikle de Peygamber Efendimiz'den sorunun cevabını almak için tutmuştur diyor ama bazıları da diyorlar ki yani tutmuştur Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bir zarar gelmesin. Yani deveyi ne yapayım? Sabit ki deve ne yapmasın? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üstünden düşürmesin. Böyle bir yorum da var. Getirilmiş tabii. Yani e, elmana fi batn-ı şair demiş adam. Yani... E, mana şairin battında karnında bazıları fi kalbi şair demiş. Tabi orada orada o anda bu Arabi'nin ne niyeti vardı? Onu tespit etmek ne değil? Mümkün değil ama umumen yani aynı şeyleri 3 aşağı 5 yukarı ne yapabiliyoruz? Söyleyebiliyoruz. Evet. Şimdi Ay rivayetin farklı senedi ama lafzı hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı 1 onu da alalım. Bakalım ne diyor? Evet. Okuyalım. Gala el-imam mush Allah Muhammed ibn Hatimin ve Abdurrahman ibn Bişrin. Evet. Gala sana Behsun. Gala Hattade sana şubetu. Gala Hattade sana Muhammed ibn Usman Osman ibn Abdullah ibn Mevhabi ve uhu Osmanu ennehu semea Musa Musa ibn Talhata hadisü an-ebi-eyyub, an nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir misli, herhal hadisi. Evet. Evet. Şimdi e, burada ne yaptı? İmam Müslim bir yerde hadisi gene birleştirdi senedini. Ancak iki şeyhinden işittiğini söylüyor. Muhammed bin Hatim ne Abdurrahman bin Bişir. Bir tabakada iki kişiyi zikrediyor. O ikisi de Behz'den alıyor. Behz, Şube bin Haccaş'tan alıyor. Şube Muhammed bin Osman'dan alıyor. Şimdi bakın orada diğer lafızda Muhammed bin Osman değildi. Amr bin Osman'dı. Evet. Gördük mü? He. Burada Muhammed bin Osman ve Ebu Osman yani aynı tabakada bakın. Muhammed bin Osman şube nakletmişler. Yani hem Muhammed hem de babası Osmanla birlikte. Sonra enne huma diyor. semya Musa bin Talha. Evet. Demek ki iştirak ettiği yer neresi arkadaşlar? Musa bin Talha. İlk rivayette Musa bin Talha'dan Osman'ın oğlu Amr alıyor. Burada ise Osman'ın oğlu Muhammedle Osman'ın kendi alıyor. Eğer Osman'ı sayarsak Nerede birleşmiş oluyor senet? Baba Osman'da. Ha. Ama ilkinde Baba Osman doğrudan zikredilmemiş, oğlu zikredilmiş. Amr bin Osman hal böyle olunca ha. Senedin birleştiği ravi kim? Musa bin Talha. Hadis aynı. Ne yapıyor? Devam ediyor. Evet, Türkçesini oku bana Muhammed bin Hatim ile Abdurrahman bin bir rivayet ettiler. Dediler ki bize 5 rivayet etti. Dedi ki bize şu rivayet etti. Dedi ki bize Muhammed bin Osman bin Abdillah bin Mevheb ile babası Osman Musa bin Talhayı Ebu Eyyub'dan o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den dinlemiş olmak üzere bu hadisin bir benzerini rivayet ederken işittiklerini anlattılar. evet Şimdi bakın ne yapıyor orada? Bir Nükleye devam bir şey yapacak işaretleyicik onu ben özel zikretmedim bir yerde İmam Müslim ki şu benim bu hatası ne yapıyor ee, Amr bin Osman diyor bir yerde de Muhammed bin Osman diyor bak şimdi ne diyor evet bu hadisin bütün asıl nüshalarından birinci tarikendede senedinden Amr bin Osman ikinci tarikendede Muhammed bin Osman zikir edilmişti öyle bizde de öyle. Evet. Halbuki Ravi ikisinden ikisinde de aynı zat olup ismi Amr bin Musa'dır. He. Ona o, Amr bin Osman. Yani şimdi ilkinde zaten Amr bin Osman geçiyor, değil mi? İkincisinde kim geçiyor? Muhammed. Muhammed bin Osman. Ama ikincisinde şube rivayet etmiş Muhammed bin Osman'dan. Diyor ki şari doğrusu Amr bin Osman. Çünkü niye şube yanlışlıkla burada Muhammed bin Osman demiş? O zaman İltika senet nerede oluyor? Amr bin Osman'da oluyor. Bir daha oku orayı bu hadisin. Bu hadisin bütün asıl nusralarında birinci tarikinde senedinde Amr bin Osman, ikinci tarikinde Muhammed bin Osman edilmiştir. Halbuki ravi e ikisinde de aynı zat olup ismi Amr bin Osman'dır. Ona şu ve yanlışlıkla bir defa Muhammed demiş ve bu ismi bir daha böyle bellemiştir. Şube, Şube'nin bu vehmini birçok hadis aleması beyan etmiş. Yani burada Şube'nin hatası var. Amr bin Osman demesi gerekiyordu. Ne demiş? Hatta onunla da yetinmemiş ve babası demiş aynı zamanda. Osman demiş, değil mi? Heh. Evet, devam et. Hadisi Buhari, İmam Muhammed bin Hanbel ve Nesai'den rivayet etmişler. Nesai dahi rivayet etmişlerdir. Yani bu hadis Buhari'de, İmam Ahmet'te, Müsned'in de, Nesai'nin sünninde mevcut diyor. Burada da ne yapmış? Bize vermiş. Evet doğrusu ney? Amr bin Osman. Demek ki senet orada birleşiyor. Evet şimdi bakın gene Ebu Eyüp hadisi farklı bir senetten ama ne? lafızda bazı farklılıklar var. Lafızda ne var arkadaşlar? Bazı farklılıklar var. Ha, o farklılıkları bize ne yapacak şimdi? Verecek. Çok önemli bu. Çok çok önemli. Evet. He, çok çok önemli bu. Şimdi bab başlığına bakıyorduk. Heh, kendisiyle cennete girilen imanın beyanı babıydı değil mi? Onu bu hadiste verdi bize zaten. Ne beni cennete sokar ne beni cehennemden uzaklaştırır. Ama ikinci bölümü vardı babın. Babın ikinci bölümü vardı. O da ne? Emredilen bir şeye temessük eden de ne yapar? Cennete girer. Bakın o burada gelecek şimdi. Bu hadiste. Bab başlıklarını İmam Nevi hadislerinin içinden almış. Gelecek. Heh. Şimdi lafız burada ziyade. Onun için senedi vermiyor sadece. Metni de veriyor. Bakın ikinci de aynı olduğu için senedi verdi. Şimdi bakın burada senedi ve metni verici. Bu incelikleri anlayalım arkadaşlar. Bu incelikleri anlayalım. Çok önemli. Yani bu ulemanın gayretini anlayalım. Şersiz Hadis okumanın ne kadar yavan olduğunu anlayalım. Evet. Oku şimdi senedimizi. Gal İmam-ı Müslim rahmehullah, hatta sana Yahya İbn Yahya et Temimi diyor. Galal Ebu Ahvas. Ha tahvil demek. İmam Müslim diyor ki yeniden bana şu tahsis etti. Evet. Galal ve hatta sana Ebu Bekr İbn şey Yani i̇mam müslim Müslüme rivayet edin. Evet. sana haddesana Ahvas an Ebi İshak, an Musa ibn Talha, an Ebi Eyyub. Kale, ca'a racunun ilen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem fe kale, dullini ala ameli a'meluhu yudnini minel cenneti ve cübbâ iduni minel nâh. Kale, te'budullaha la tuştiku bihi şey'en ve tuqime's salate ve tu'ti'z zekata ve tes ve tes'ulu za rahimike tasila ve tes'ulu tasila var başında çünkü evet, ve tasila za rahimike falamma adbara qala resulullah sallallahu aleyhi ve sellem in temasseke bima umire bihi dakhala cennete ve fi rivayeti ve, ve fi rivayet ibn abi in Evet, şimdi tercümesini oku. <gülüyor> bize Yahya bin Yahya et temimi rivayet etti. Dedi ki bize Ebu Ahvas haber verdi. Yani burada ne yapıyor? İmam Müslim Şeyhi Yahya bin Yahya'dan, o da kendi Şeyhi Yahya kimden? Ebu Ahvas'tan rivayet ediyor. Şimdi bu bir senet. İmam Müslim yeniden diyor ki evet, Evet, bize Ebu Bekir bin Ebu Şeybeden, Ebi Şeybeden rivayet etti. He, burada kim rivayet ediyor kendisine? He, Ebu Bekir ibni Ebi Şeybe. O kimden? Bize Ebu Ahvas. şimdi bu iki senette Ebu Ahvas müşterek. Birinde İmam Müslim Yahya bin Temimi, Yahya bin Yahya et Temimi yoluyla Ebu Ahvasa, diğerinde hocası İbn Ebi Şeybe yoluyla Ebu Ahvasa ulaşıyor. Ama her iki Ebu Lahvas'ta kimden rivayet ediyor? Ebu İshak. He. An Ebi İshak. Evet. O kimden? O da Musa bin Talha'dan. He Musa bin Talha ilk rivayetlerdeki mevcut. Yani senet diğer iki rivayette burada ne yaptı? Birleşti. Birleşti. Ali gördük değil mi? Bak bunlar incelikler. Şimdi hep metin okuyoruz. Senetlere bakmayınca pek anlamıyoruz. Senetlere bakacağız birazdan. Heh. Musa bin da ne yaptı? Birleşti. Heh. Kimmiş bu Ebu İshak? Ebu İshak se Sebi, Amur bin Abdullah bin Ali bin Ahmet bin Ondan önce bize Ebu'l Ahvas diyordu ya Ebu'l Ahvas da Selam bin Süleym Künye Her iki buradaki iki ayrı senedin Birleştiği adam kim o? Selam bin Süleym Ebu İsak es-Sebi iki mi şu evet oku bakalım. Bin Abdullah bin Ali bin Ahmet bin Yahmut bin es bin Sebi bin Sebi bin Sat bin Muaviye bin Kesil bin Malik bin Düşen bin Haşit bin Düşen bin Hayran bin Nef bin Hemdan. Şekliyle Hadi bakalım. <gülüyor> sayın bakalım böyle dedelerizin ismini. <gülüyor> Hadi sayın Ha, ha, kadar ha, bir şey. <gülüyor> yok, gider gider Nuh aleyhisselama kadar gider Hiç mübalağa yok gider şecereleri var adamların <gülüyor> Evet Çok enteresan değil mi Devam edelim Tabakatı İbni Sad Cilt 6 sayfa 313'te Nesebi tespit edilmiş olan Tabi'in tabi büyüklerinden Bu ulu Evet. Salah ve takvasıyla meşhur Sayılı Huffaz hadisten mübarek bir zattır kütüb imamların imamlarının hepsi kendisinden ehadisi şerife tahriş etmişlerdir. Kendisi İmam Ali'den Radıyallahu anh Abdullah bin Mesut, Abdullah bin Ömer Zeyd bin Erkam, Adi bin Hatim Bera bin Azip Mesruk, Cabir bin Semure Cerid bin Abdullah Beceri'den rivayette bulunmuştur. Kendisinden de İmam Ameş, Şube, Sevri Oğlu İmam Hafız Yunus ve torunları İsmail. Hayati için bakınız Zehebi Teskiretul Hufvaz. Bakın ciddi ne yapıyor? Sayfa. Bak kaynak veriyor yeri geldiğinde. Mesela ne yaptı? Tabakatı İbni Saad dedi cildi sayfa numarasını verdi. Yine Zehebi dedi Teskiretul Hufvaz cilt sayfa numarasını verdi. Bazen kitap ismi veriyor. Ne yapmıyor? Sayfa cilt numarası vermiyor. Bazen hiç kitap ismi de vermiyor. Evet devam edelim. Ve KTD Zühir Ebul Ahvas, Zaide Şerik Ebu Bekir bin Ayyaz ve Süfyan bin Uyeyne gibi e, İmme rivayette bulunmuşlardır. İmam, Ebu İstak Sebi'yi Kur'an-ı Kerim'i kıraatıyla kıraat, ilminin büyük imamlarından Ebu Abdurrahman Sülemi ve El Esved bin Zeyd'den okumuştur. 300'e yakın Zavad'dan e, hadis Şerif'e Ahsu istima eylediği söylenmiştir. Ne demek Ahsu istima? İşitmeyi Alıp, evet işitmiş. Yani işiterek almış. <gülüyor> Hayat, İşiterek almış. Ahz-u Sema. Arabi. Evet. Devam. Hayatı hudut boylarındaki kalelerde düşmana karşı cihatla geçmiştir. Ya görüyor musun? Hem, hem hadisi almış hem hudut boylarında cihat etmiş. Hasan Basri de öyle. Evet. Hudal bin Gazvar. Ebu İshak üç günde bir Kur'an-ı Kerim hatma derdi demiştir. Ahmet bin İmran el Ahnesi ben Ebu Bekir bin Ayyasım Ebu İshak Sebi'yi 40 senedir kirpiklerin birbirine değmedi, uyumadım derken işittim dediğini nakletmiştir. İsmailallah. İmam Süfyan bin Uyeyne Avun bin, bin Abdullah'ın İmam Ebu İshak'a senin ön, ömründen geriye ne kaldı deyince Ebu İshak bir rekatta Sure-i Bakara'yı okuyarak damaz kılıyorum dedi. Avun bin Abdullah'ın da şerrin gitti, hayrım kaldı dediğini nakletmiştir. <gülüyor> evet. Oğlu Yunus da İlmi hadisi büyük İmam ve Hufvaz'ın arasındadır. Yani kimin? Ebu İshak'ın oğlu Yunus. Tercüme-i hali için bakkını Zehebi Teşkilatül Hufvaz Sayfa 379 Devam. İmam Ebu İshak Sebe'yi 127 veya 128 hicri irtihal elemiştir. Daha sonra Devam. ne yapmış? Kaynakları İbni Saad demiş. zehbi Teşkilatül Hufvaz demiş. Hazreci Hulasa demiş. Şimdi burada tabi pek çok sahabeyi gördüğünü anlıyoruz. Onlardan rivayet almış ama Burada e, Musa bin Talha'dan doğrudan ne yapmış almış yani doğrudan Ebu Eyüp'ten değil Musa bin Talha'dan almış Evet Demek ki senetin e, lataifi bunlar arkadaşlar senetin lataifi bunlar evet Şimdi metne gelelim bakalım ne diyor Evet metne gelelim ne diyor şey, İbni mi? Ebi Şeyben'in rivayetinde İbn Ebi Şeyben'in rivayetinde eğer bunlara sımsıkı sarılırsa buyurmuştur Kulun cennete girebilmesi emr olduğu şeyleri yapmasına ve yasak edilenlerden kaçılmasına bağlıdır. Şimdi e, İbn ebi Şeybenin rivayetinden önce zaten felan edbere dönüp gittiğinde Galal Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem in temesseke bi umira bihi cennet diyor. Yani o İbn ebi Şeybenin has rivayeti değil. Yani emredilene temessük ederse cennete girer diyor. Ama İbn ebi Şeybenin rivayetinde ha. İntemezseke bihi. Buna tutunursa cennete girer diyor. Şimdi burada bilgi veriyor. Devam et. Kulun cennete girebilmesi. Evet. Neh yollanan şeyden hocam. Kulun cennete girebilmesi eğer Kulun bunlar. cennete girebilmesi emri olduğu şeyleri yapmasına ama yasak edilenlerden kaçılmasına bağlıdır. Binaenaleyh burada neh yollanan şeylerden de kaçırırsa cümlesi mukadderdir. Mukadder takdir edilmiş. Yani emredilene ne yapar? Temessük eder bağlanırsa zaten nehide bir emir değil mi? Ha. Neydi bir emir değil mi? Zina yapma demek emirdir aynı zamanda değil mi? Ha. Bir tanesi nedir? Ha. Olumlu emir diğeri olumsuz emir. <gülüyor> evet. Ha. Yani bab başlığı uygunluğu burada işte. Emrolunana ne yapmak? Temessük etmek adamı cennete sokar. ikinci bölümü. Babbaşlığının ikinci bölümü. Gördünüz mü? Arapçasına bakın. Türkçesinde yok. Eksik. he ve enne men temesseke bima umirabihi dehalelcenne bakın Arapçasında var bab başlığının demek ki eksik bab başlığı tercümede eksiklik yapılmış bab başlığının tercümesinde ne yapılmış arkadaşlar eksiklik yapılmış ha. o zaman şöyle düzeltin bab başlığını şöyle düzeltin Kendisiyle cennete girilen imanın kendisiyle cennete girilen imanın ve emredilen şeylere Sımsıkı sarılanların cennete gireceğinin beyanı babı. Bab başlığında eksiklik var. Tercümesinde. Evet okuyan yazan okusun Oku e, Gökhan Kendisiyle cennete girilen imanın Ve Cennetin ve emredilen şeylere Sımsıkı sarılanların cennete Gireceğinin beyanı var Evet Şimdi ikinci bölümü hadisin burasından alındı Anladık değil mi arkadaşlar Şimdi diyor ki Ahmet Davutoğlu hocamız Şari Yani emredilen şeye bağlı kalmak Demek aynı zamanda edilen şeyden Ne yapmak uzaklaşmak demektir. Evet. Bakın bu farklı. İlk lafızda yok. İlk rivayette bu yok. İlk rivayette olmadığı için, hatta ilk iki rivayette olmadığı için burada ne yapmış? Metnine de yer vermiş. Sonra yazarsınız. Dersten sonra yazarsınız. Evet. Ma, ma Evet. Devam et. Ma ma fi. ibadetten evet. murat taat olunluğuna göre böyle bir takdire da yürünmeyebilir. Yani madem ki İbadetten murat taattır. İlla da yani edilenden e, kaçınması gerekir diye bir şeyi takdir etmeye de ne yok? Gerek yok. Taattır ta yani. Zıttı nedir? İsyan. İtaat et demek, isyan etme demektir değil mi? Öyle mi Murat? Evet devam edelim. Bu hadis asıl usyaların ekserisinde burada olduğu gibi ve in temeszeke bima umira bihi dahelel cennete eğer olduğu şeylere sımsıkı sarılırsa şeklinde zapt durulmuştur. Yani böyle hareketlenmiştir. Evet. Hafız Ebu Amir Amir el Abderi onu ve intemese bima emertuhu de halal cennet. Yani evet. Eğer kendisine emrettiğim şeylere sımsıkı sarılırsa şeklinde rivayet etmiştir. Yani Peygamber Efendimiz diyor ki eğer kendisine emrettiğim şeylere sımsıkı sarılırsa ne yapar? Cennete girer. Evet. Şeklinde rivayet etmiş. Yani evet. Her iki rivayette sahittir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadiste Sıla-i Rahim'i başka hadislerde daha başka şeyleri zikretmesi soranların halini nazar itibara aldığındandır. Evet bir daha son cümle yok. Resulullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadiste Sıla-i Rahim'i başka hadislerde daha başka şeyleri zikretmesi soranların halini nazar itibara aldığındandır. Anladık mı? Söylediğimiz soranların halini nazara itibara alıyor. İhtiyorsan. Dikkate alıyor. Eksikleri. He, eksiklerini dikkate alarak ne yapıyor buna ne yapıyor Yok. cevap veriyor evet burada kalalım arkadaşlar ee, çünkü e, 15 var 16 oğlu hadisimiz var ki baya bilgiler var 17 var 18 var 150'ye kadar çalışın bir daha derste 143'ten 150'ye kadar çalışın ee, anca bitiririz ondan sonraki derste Allah nasip eder yaşarsak 5. baba geçeriz evet, evet. Kısaca bugün dördüncü babla alakalı söyleyeceğimiz bunlar. 15 oğlu hadise geldik. Ebu Hureyre hadisi. Ebu Eyyub'u bitirdik. Peşinden de inşallah ne hadisi var? Cabir bin Abdullah hadisi var. Evet. Subhaneke Allah'ım ve bihamdike eşe en la ilente ve Tu'bilek.